Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içimde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbetin yaşıyor. Kaşlar yasa üstlerine Ey Nebi Taif'teki şefkatin var Kovulsalar yurtlarından Medine'ye hicretin var Terk edilse bir köşede dost olarak himmetin var Sıddık gibi sadıkların Ömer misal adillerin Osman yüzlü Ali sözlü yiğitlerin var Hem Kur'an'ın sünnetin var Sana köle olanların Gül çehrene dalanların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Ayşe... ...yüreğinde Fatımalar yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine... ...ey Nebi... ...Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından... ...Medine'ye hicretin var. Terk bir köşede... ...dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların... Ömer misali adillerin, Osman yüzlü ali sözlü yiğitlerin, hem Kur'an'ın sünnetin var. Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içinde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içinde. Gözlerinde senden kalma bir haya sözlerinde muhabbetin yaşıyor.